Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdele lillahi nahmedu ve nesallahu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh Enna ba'd fe inne estağal hadis kitabullah ve hayrali hediyehdi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr <gülüyor> <gülüyor> Bizden olmayanlar şerhinde bid'at ehliyle oturan da terk edilir başında kalmıştık Şeyh Ahmetli bin Ömer Bazemul Salih Selefin bid'atten ve bid'at ehlinden ayrılmak yani hecir ile onlarla beraber olanlardan ve onları üyenlerden sakındırmak uzundaki menhecini gözetmek maslahattır. Sapmış halefin yani sonrakilerin cer, tadil ve nasihatlerdeki maslahatları kötüleyen ve çirkinlikleri güzel gösteren menheci ise tamamen mevsedettir. Başlıklı yazısında şöyle demiştir. Şüphesiz hamd Allah içindir. Ona hamd eder, ondan yardım ister ve ondan bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayet etmişse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırmışsa onu hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete var, hak ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Dikkat edin, sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan çıkarılanlardır. Dinde her sonradan çıkarılan bir bidattır. Her bidat sapıklıktır ve her sapıklıkta ateştedir. Şüphesiz Selefin menhecine sarılmak azizdir. Bu menheçte de çok azdır. Lakin işlerin en garip ve en çirkini müdafaa ve püskürtme ve bidat eline karşı kahramanlık alanlarında kendilerini Selefiliğe nispet edenlerin Selefi alimlere ve talebelerine eleştiri ve karalamalarda bulunmalardır. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle der. Bil ki sapıklığın en hakikisi karşı çıktığın şeyi kabul etmeye ve kabul ettiğin şeye karşı çıkmaya başlamandır. Seni televvünden yani delilsiz olarak renkten renge girmekten, görüşler değiştirmekten sakındırırım. Zira Allah'ın dini tektir. Hatta temel esaslar ve kuralları değiştirip tahrif ederek ve nasları eğip bükerek nefsini savunmaya kalkar. Allah'ın diniyle hevasına göre oynar. İmam Malik bin Enes şöyle demiştir. Mutlaka oynayacaksan dininle oynama. Bazı sahtekarların, ilmiyle ve konumuyla ile mağrur olanların yıkmaya çalıştığı bu esaslardan birisi de cerh ve tadil esası, bidat ehlinden, onlarla sohbet etmekten ve onları övmekten sakındırma esaslarıdır. Nitekim selef, bidat ehliyle oturmaktan, onlarla sohbet etmekten ve onları övmekten sakındırmışlardır. Kim böyle bir şey yaparsa nasihat edilir ve sakındırılır. Eğer bunu terk etmezse, Onlara yani o da bidat ehline katılır ve ona değer verilmez. Peki ya onlarla oturan, onları savunan, onlara destek vererek ünfet eden nasıl olur? Ya sünnet ehlini eleştiren ve onlar hakkında karalama yapan durumu peki nasıl olur? Şüphe yok ki bu gibi kimseler daha düşüktürler. Selefi olduklarını iddia etseler dahi onlar bidat ve sapıklık ehline nispet edilirler. Sünnet ehli olan bir selefi hevalar yani bidatler zikredildiği zaman Onlara gazap eden ve onlara taasup göstermeyen kimsedir. Ebu Bekir bin Ayya şöyle demiştir. Sünnet ehli hevalar yani dinde sonradan çıkan görüş ve ameller zikredildiği zaman onlardan hiçbirine taasup göstermeyen kimsedir. Süleyman bin Harp şöyle demiştir. Sünnetten kıl kadar ayrılan kimse sünnet ehlinden sayılmaz. Derim ki Allah ona rahmet etsin doğru söylemiştir. Zira sünnete muhalefet eden çok az bir şey hususunda dahi olsa sünnetten ayrılmıştır. Şüphesiz onun durumu büyük bir kötülüğe varır. Ancak Allah'a tebe ve hakka dönen hariçtir. Elber Behari şöyle demiştir. Dinde sonradan çıkarılan şeylerin küçüklerinden sakın. Zira küçük bidatler büyüklere dönüşür. Her bir selefi ve hakkı dileyen herkes için bidat ve heva ehlinden ayrılmanın, sakındırıldıktan sonra onlarla sohbet edip onları öven ve onları savunan kimsenin onlara katılması gerektiğini ifade eden şu nasları zikredeceğim. Mus'ab bin Saad şöyle demiştir. Fitneye düşmüşlerle oturma, zira onlara karşı sen iki halden birisindesin. Ya seni de fitneye düşürür ve ona tabi olursun, ya da sen ondan ayrılmadan önce sana eziyet verir. Hasan el-Basri ve i̇bn Sirin şöyle demişlerdir. Heva ehliyle oturmayın, onlarla tartışmayın, onları dinlemeyin. Ebu Kılabe şöyle demiştir. Heva ehliyle oturmayın, onlarla tartışmayın, zira... Ben sizi sapıklıklarına daldırmalarından veya bildikleriniz hakkında sizi şüphe düşürmelerinden emin değilim. i̇bn dedi ki, Bidat ehliyle oturanlar bize karşı bidat ehlinden daha şiddetlidirler. es Sevri de şöyle demiştir, Kim bir bidat sahibiyle oturursa şu üç halden birinden kurtulamaz. Ya başkaları için bir fitne olur, Ya kalbine gideremediği bir şüphe girer, Allah onu bu sebeple cehenneme sokar, Ya da, Vallahi onların konuştuklarını aldırmıyorum, ben kendime güveniyorum der. Her kim dini hakkında göz açıp kapayıncaya kadar Allah'tan emin olursa, kendisinden bu dini alır. Hudayil bin Niyaz şöyle demiştir, Kim bir bidat sahibiyle oturuyorsa, ondan da sakının. Ahmet bin Rambel dedi ki, Bidat ehliyle hiç kimsenin oturmaması, onların arasına karışmaması ve onlarla ünsiyet etmemesi gerekir. Ebu Davud, Meşhur sünnet sahibi Ahmet bin Hanbel'e şöyle sordu. Sünnet ehli olarak gördüğün birisini bidat ehlinden biriyle görürsen onunla konuşmayı terk edeyim mi? Ahmet dedi ki, hayır ona kendisiyle beraber gördüğün kimsenin bidat sahibi olduğunu öğret. Eğer onu terk ederse onunla konuş. Terk etmezse o da ona katılır. Yani o da bidatçı hükmünü alır. Elber şöyle demiştir. Bir kimseyi heva ehlinden biriyle beraber görürsen onu sakındır ve onu tanıt eğer öğrendikten sonra hala onunla oturmaya devam ediyorsa, o kimselerinde de sakın. Zira o bir heva sahibidir. i̇bn Battal şöyle demiştir. Bilin ki, ey kardeşlerim, ben bazı toplulukların sünnet ve cemaatten ayrılmalarının, bid'atları ve çirkinliklere mecbur kalmalarının, kalplerine bela kapısının açılıp, hakkın nurunun basiretlerinden engellenmesinin sebebini düşündüm ve bunun iki açıdan olduğunu gördüm. Birincisi, kendilerini ilgilendirmeyen, bilinmemesinin akıl sahibine zarar vermediği ve anlamasının mümine fayda vermediği şeyleri çokça araştırıp çokça sormaları. İkincisi, fitnesinden emin olunmayan ve sohbeti kalpleri ifsad eden kimselerle oturmaları. Yine şöyle demiştir İbn-i Batt'a, Ey Müslümanlar topluluğu, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. İçinizden hiç kimseyi kendi nefsine güzel zanlı, yani kendi nefsi hakkında güzel zan beslemesi ve tuttuğu yol hakkındaki bilgisi ...şu hevalar ehlinden biriyle oturmaya ve böylece dinini riske atmaya sürüklemesin. O şöyle der, ben onun yanında münazara etmek veya görüşünden döndürmek için gidiyorum. Şüphesiz onların fitnesi deccalin fitnesinden şiddetli, sözleri kuduz mikrobundan daha bulaşıcı ve kalpleri ateş korundan daha yakıcıdır. Nitekim onlara lanet ve hakaret eden bazı insan toplulukları gördüm ki, onlara karşı çıkmak ve reddiye vermek için onlarla oturdular... Onlar da kendilerine gizlice, ince fikirlerle yaygılar döşediler. Nihayet onlardan oldular. Yani ben onlara işte bidatı anlatacağım, reddedeceğim, münazara yapacağım gibi niyetlerle bile olsa bidat ehliyle konuşmayın diyor ki. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde emrettiği şeyin ta kendisidir. İşte müteşabihlere tutunanları, onların peşine düşenleri gördüğün zaman onlardan sakının diyor. İbn-i Ban'ın rivayetinde onlarla oturmayın lafzıyla geliyor İbn-i Temir Aymollah şöyle der, Bunlar ne söylediklerini ve Müslümanların dinine muhalefet ettiklerini gayet iyi bilmektedirler. Bu sebeple bunlara imtisap eden, bunları savunan, övüp yücelten, kitaplarına değer veren, bunlara yardım ve desteğiyle tanınan, bunları eleştirmeyi hoş görmeyen veya onların sözlerinin mahiyetini, bu kitabı onun yazıp yazmadığını bilmediği mazeretiyle, ve ancak bir cahilin ya da münafığın ileri sürebileceği benzeri mazeretlerle onları mazur görmeye kalkışan herkesin cezalandırılması gerekir. <gülüyor> Mesela işte günümüzde diyelim e, İbni Arabi'ye veya Celalettin Rumi'ye reddiye veriliyor. Bunlar sapık ve saptırıcılar. Bunlara reddiye verildiği zaman işte ne malum bu kitabın işte Celalettin Rumi'ye ait olduğu falan filan buna benzer şüpheleri getirenlerin de cezalandırılması gerekir diyor. Hatta durumlarından haberdar olup da onlara karşı çıkmaya yardım etmeyen herkesin de cezalandırılması gerekir. Çünkü böylelerine karşı kıyam edip de mücadelede bulunmak en büyük farzlardandır, en önemli farzlardandır. Şeyh Salih el-Fevzan şöyle demiştir, Kendisinde hak olan bazı unsurlar bulunsa dahi bidatçiye saygı göstermek ve onu övmek caiz değildir. Zira onların övülmesi onların bidatlerine revaç ettirir. Bidatçileri bu ümmetten kendilerine uyarlayacak kimselerin saflarına sokar. Selef bizi bidatçiye güvenmekten, onları övmekten ve onlarla oturmaktan sakındırmıştır. Onlarda hak olan bazı unsurlar bulunsa dahi bidatciden sakındırılması ve onlardan uzaklaştırılması gerekir. Zira sapıklık onlarda galip gelmiş ve haktan bir şey bırakmamıştır. Lakin onlarda bidat unsurlar, muhalefetler ve kötü fikirler bulunduğu sürece onları övmek caiz değildir. Bidatlerine göz yummak caiz değildir. Çünkü bu bidate teşvik olur ve sünnetin değerini alçaltmak olur. Bu yol bidatçıların ortaya çıkıp ümmete önderlik etmelerine vesile olur. Allah onlara imkan vermesin, onlardan sakındırmak gerekir. Bu imamlar şayet selefilik iddia eden kimselerin bidat ehlinden birilerini savunduklarını, sapıklık kurumlarını savunduklarını görselerdi nasıl olurdu? Şayet onların sünnet ehlini kararladıklarını görselerdi nasıl olurdu? Onlar kendilerinin selef menheci üzerinde olduğunu nasıl zannedebiliyorlar? Halbuki onlar daha önce bidat ehlini eleştirmeye dair tasnifler yapıyor, eserler yazıyorlardı. Şimdi ise daha önce karar verdikleri şeyin aksine tasnifler yapıyorlar. Onlara hangi bir mazeret vardır? Allah'a yemin olsun, hakkın kuyruğu olman, senin için batılın başı olmaktan hayırlıdır. Bu yüzden ben bütün açıklığıyla şunu ilan ediyorum. Kendisini bu temel esastan ilgisiz bırakan herkes... Selefi olduğunu iddia etse dahi, halini açıklamamızdan, iç yüzünü ortaya koymamızdan, kitaplarını, konferanslarını ve derslerini değersizce duvara çarpmamızdan, ismen kendisinden sakındırmamız, sakındırmamızdan çekinsin. Şeyh Salih el Fevzan şöyle demiştir. Hataya ve sapmaya karşı uyarmanın kuralı, teşhis edilmesinden sonra, eğer durum kendilerine aldanılmaması için muhalefet eden şahısların ismini açıklamaya gerektiriyorsa, özellikle kendilerine fikirde, gidişatta ve menheşte sapma bulunan şahıslar insanlar arasında meşhur iseler, onlara güzel zam besleniyorsa, isimlerinin zikredilmesinde ve menheçlerinden sakındırılmasında sakınca yoktur. Alimler cerh ve tadil ilminde ravileri ve onlar hakkında söylenen eleştirileri zikretmişlerdir. Şahıslarından dolayı değil, ancak ümmete nasihat edip onlardan din alınmaması veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalandan korunmaları için bunu yapmışlardır. Yani eğer işte günümüzde bazı bidat önderlerinin durumunda olduğu gibi insanlar arasında meşhur ve tabi olanlar var ise bunların e, gerektiği zaman ismen reddedilmesi gerekir. İsmen reddedilmesi gerekir. Özellikle de hakkında güzel zan besleniyorsa, mesela e, onun sünnete uygun bazı halleri olur. Bu sünnet uygun hallerinden dolayı insanlar o kimseyi sünni, Sünne Dehli zannederler. Böylelerinin özellikle reddedilmesi, uyarılması gerekir. Öncelikle kaide eğer isminin zikredilmesi zarar verecekse veya bunda bir fayda yoksa sahibinin ismini zikretmeden hataya uyarmaktır. Ama durum insanları o kişiden ve menhecinden sakındırmayı gerektiriyorsa ismi açıklanır. Bu Allah için, kitabı için, Rasulü için, Müslümanların imamları için ve halkın geneli için nasihattendir. Özellikle de insanlar arasında o kişi meşhur ise, ona güzel zam besleniyorsa, insanlar onun kasetlerinin ve kitaplarının fitnesine düşmüşseler, isminin açıklanması ve insanların ondan sakındırılmaları gerekir. Çünkü böyle bir sükut insanlara zarar getirir. Mutlaka açıkça eleştirilmesi gerekir. Bu ancak Allah için, kitabı için, Rasulü için, Müslümanların imamları için ve halkın geneli için bir nasihat olarak yapılır. Hata, insanların fark edemedikleri şekilde gizli ise, onu reddetmek de gizli olur. Ama ortaya çıkmışsa, açıkça reddedilmesi gerekir. Ancak bu hatanın sahibi, nasihat edildiğinde bu hatadan dönecekse, o başka. Yani böyle bir durumda ona nasihat edilir. E, e, açık bir reddiyeden önce, bu şeyden dönmese nasadetle dönmezse o takdirde aleyhine olarak e, ona reddiye verilir. Allah'ın salat ve selamı Nebimiz Muhammed'e ailesine ve ashabının üzerine olsun. <gülüyor> evet, hecrin darılmanın çeşitleri ve şartlarına dair İbn-i Teymi Rahimullah'ın uzunca bir fetvası var Bizden Olmayanlar kitabında. Kitap elinde olanlar bunu okuyabilirler. Yine bu fetva hakkında bir şüphenin giderilmesi diye de bir cevap var. Bidat ehline ve isyankarlara sevgi besleyenler iman ehline benzemez. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmin babaları yahut oğulları yahut kardeşleri yahut da akrabaları bile olsalar Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimselere sevgi beslediklerini göremez. Mücadele Suresi 22. Ayet Bu ayet kişinin sevgi e, hasletinde. Serbest olmadığını gösteren şeylerden birisi. Çünkü fıtraten, bu ayette sayılan kişilere kişi sevgi besler. Yani babasına, oğullarına, kardeşlerine veya akrabalarına kişi fıtraten sevgi besler. Ama bunlar Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimselerse, o zaman bu sefer iman fıtratın önüne geçer. Fıtri sevginin önüne geçer. Ve bu sefer kişi bununla buğz etme. Durumunda kalır. Allah Azze ve Celle iman edenleri bu şekilde vasılıyor. Yani imanları sayesinde fıtraten sevgi duymaları gereken kişilere Allah'a Rasulüne Resulüne karşı geldiklerinden dolayı sevgi beslemezler bunlar. İman bu sevgiye engel olur. Tabel-i Rahimullah şöyle demiştir. Bu ayet-i kerime, İslam'da dostluğun ve kardeşliğin dini esaslar üzere kurulduğunu, bu itibarla İslam'a ters düşen kişinin dostluk ve kardeşlik bağını kopardığını... Bu itibarla kişinin öz babası, oğlu, kardeş ve akrabası da olsa artık onlara karşı sevgi besleme, besleyemeyeceğini beyan etmektedir. Yani akrabalık bağını koparan veya kardeşlik bağını koparan Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimsedir. Burasının iyi anlaşılması lazım. Akrabalık bağını veya kardeşlik bağını koparmak dediğimiz zaman kim Allah'a ve Resulüne karşı geliyorsa bağ koparan odur. Böyle bir şey olmasına rağmen eğer devam eden bir kardeşlik varsa, bir e, sevgi bağı varsa, bu Allah için bir sevgi değil demektir. Bu diğer bir ayette, TB 23-24 ayetlerinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey müminler! Eğer inkarı imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin takendirdirler. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, elde ettiğiniz mallar, durgunluğundan korktuğunuz ticaret ve hoşlandığınız evler, <gülüyor> Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten sizin için daha sevgili ise, Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar bir ruhunu hidayete erdirmez. Kurtul Birayimullah diyor ki, <gülüyor> Malik Rahimullah bu ayeti kerimeden kaderiyeye düşmanlık edilmesi ve onlarla oturup kalkmanın terk edilmesine delil çıkarmıştır. Eşep Malik'ten şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kaderiye yani kaderi inkar edenleriyle oturup kalkma ve Allah için onlara düşmanlık et. Çünkü Allah Teala Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kavmin Allah ve Resulü ile sinir mücadelesi yapanlara sevgi beslediklerini göremezsin diye buyurmaktadır. Bütün zulüm ehli ve hatta aşıp başkalarına haksızlık yapanlar da kaderiye hükmündedirler. Etsevri şöyle demiştir. Önceki yer bu ayet kerime'nin sultanlar, yöneticilerle arkadaşlık yapan kimseler hakkında indiği görüşündeydiler. Abdülaziz bin Ebi rivayet rivadeliğine göre o tavaf esnasında Mansur ile karşılaşmış, dönemin halifesi. Onu tanıyınca ondan kaçmış ve bu ayeti okumuştur. <gülüyor> İbn Mesud Mesut Radyalanten Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın benden önceki ümmetlere gönderdiği her bir nebi'nin kendi ümmetinden havari ve dostlar olmuştur. Bunlar o nebi'den sonra sünnetine tutunur, emirlerine uyarlar. Bunlardan sonra ise yapmadıklarını söyleyen, yani kendileri yapmadıkları halde başkalarına emreden ve emrolunmadıkları şeyleri yapan halefler çıkar. Kim onlarla yani bu yapmadıklarını emreden ve emrolundukları şeyleri yapmayan Emrolunmadıkları şeyleri yapan, yani bidat işleyen kimseleri, e, bunlarla kim el ile cihad ederse mü'mindir. Kim diliyle cihad ederse mü'mindir. Kim kalbiyle cihad ederse mü'mindir. Bundan sonrasında ise hardaltanız kadar iman yoktur. Bunu Müslim ve Ahmed bin Ambedri etmişlerdir. Bu hadiste emrolunmadıkları şeyleri yapmaları, onların kitap ve sünnetten bir delil olmaksızın ibadet içerikli amel etmeleri, yani bidatleri işlemeleridir. Onlara elle ve dirile karşı çıkmak, bunlara güç yetmiyorsa kalp ile etmek gerekmektedir. Bunun ötesinde iman olmadığı bildiriliyor. Huday bin İyaz Rahimullah şöyle demiştir. Şüphesiz Yahudi veya Hristiyan'ın yanında yemek yemem, bidat sahibinin yanında yemek yememden daha iyidir. Zira ben eğer Yahudi veya Hristiyan'ın yanında yemek yersem kimse bana uymaz. Eğer bidat sahibinin yanında yemek yersem insanlar bana uyarlar. Benimle bidat sahibi arasında demirden bir kale olmasını isterdim. Sünnet ile az amel eden, bidat sahibinin çok amelinden hayırlıdır. Kim bir bidat sahibiyle oturursa ona hikmet verilmez. Kim bir bidat sahibiyle oturuyorsa ondan da sakındırın. Bidat sahibine dinin hakkında güvenemezsin. İşin hakkında da onunla istişare etme. Onun yanında oturma. Kim bidat sahibiyle oturursa Allah azze ve celle ona körlük bulaştırır. Allah bir kimsenin bidat sahibine buzu ettiğini bilirse, ameli az da olsa Allah'ın onu bağışlamasını umarım. Muhakkak ki ben ondan ümitliyim. Çünkü sünnet ehlinin her iyiliği arz edilir. Bidat sahibinin ise ameli çok olsa da Allah'a bir ameli yükseltilmez. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin zikir halkalarını arayan melekleri vardır. Kimin yanında oturduğuna dikkat et. Yanındaki bidat sahibi olmasın. Zira Allah onlara bakmaz. Münafıklığın alameti Kişinin bidat sahibiyle beraber oturmasıdır. İnsanların hayrılarına yetiştim. Hepsi de sünnet ashabıydı ve bidat asabından sakındırıyorlardı. Bidat sahibiyle oturursam Allah amelini iptal eder ve İslam nurunu kalbinden çıkarır. Allah bir kulu sevdiği zaman yemeğini yani yemek arkadaşlarını güzelleştirir. <gülüyor> bidat sahibiyle oturma. Zira ben üzerine lanet korkarım. Kime bir kimse danışmak için gelir de ona bidatçı birini gösterirse İslam'ı aldatmış olur. Bidat sahibinin yanına girmekten sakının. Zira onlar haktan alıkoyarlar. Ruhlar derli toplu askerler gibidir. Tanışan ruhlar anlaşır, tanışmayan ruhlar ise ihtilaf ederler. Sünnet ehli birinin bidat sahibine meyletmesi mümkün değildir. Bunun sebebi ancak münafıklıktır. Bu Müslüm'ün rivayet ettiği hadisi zikrediyor burada Fuday bin Niyaz Raymullah. Ruhlar değerli toplu ordular gibidir. Yani ezelde tanışan ruhlar birbirine meylederler. Orada anlaşamayan ruhlar da birbirleriyle anlaşamazlar, ihtilaf ederler. Yani bunun dünyadaki yansıması, sünnet ehli birisinin bidat eline meyletmesi mümkün değildir. Eğer kaydında bidat eline karşı bir meyil varsa, bu o kişinin de bahtsız kimselerden olduğunu, onlardan olduğunu gösterir. Bu münafıklık alametidir diyor. İl-Mesud radıyallahu anh, kafirlerle, münafıklarla cihad et ayet hakkında şöyle dedi. Yani kafirlerle cihat malum. Yani onlarla toplu tüfekli bir cihat vardır kafirlerle, aleni kafirler. Münafıklar ise münafıklarla cihat nasıl olacak? Münafıkların öldürülmesi yasaktır. Ama Allah azze ve celle diyor ki, aynı emir içerisinde kafirlerle ve münafıklarla cihad et. İl-Mesud radıyallahu an bu ayet hakkında tefsirinde şöyle diyor. Eliyle cihad eder, yani münafıklarla. Buna gücü yetmeyen diliyle, buna gücü yetmeyen kalbiyle cihad eder ve asık surat gösterir. Bunu İbn Nebi Hatim ve Taberi tefsirlerinde sahip isnatlar ifade ediyorlar. Diğer lafzı şöyle, İbn Mesud Radyalan dedi ki, günahkar kimseyle karşılaştığında onu asık suratla karşıla. Diğer bir lafzı, eğer günahkar bir komşun olursa ve onu değiştirmeye, ıslah etmeye gücün yetmezse onu asık suratla karşıla. Yani e, elinle, dilinle herhangi bir şekilde onu düzeltmeye gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kalbindeki buğzun devamı için asık suratta karşıla demiştir. Bunlar Taberani, zehbinin Mücemül Latif adı cüzünde, hennade Seriyen Zühdünde ve Kin'in Zühdünde e, gelen rivayetler. Bir de yine İl-Mesud radiyallahu anh'ten diğer rivayet şu şekilde. Ey Nebi, kafirlerle ve münafıklarla cihad et ayeti indiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el ile cihad etmesi, buna gücü etmezse onları asık suratla karşılamakla emrolundu. bunda da Beyhaki şu ül İman'da rivayet ediyor. i̇bn Mesud sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan merfu olarak şunu rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Allah'a isyan bayrağı açanlara kalben kızmakla Allah'a yakınlaşmaya çalışın. Onları asık yüzle karşılayın. Onlara kızmakla Allah'ın rızasını arayın. Onlardan uzaklaşmakla Allah'a yakınlaşın. Bunu İbn-i Şahin Ettergip'te, Deylemi, İbn-i Hacer, El Yazma, Garaybül Mütekita cüzünde Hasan bir isnatla rivayet etmiştir. Yine Malik bin Mivel bunu e, İsrailiyat olarak rivayet eder. İsa Aleyhisselam'ın bir sözü olarak İbn-i Mübarek'in zühtünde ve Ahmet bin Hanber'in zühtünde de geliyor. İbn-i Ömer radiyalanmadan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bidat sahibini red ve inkar eden kimsenin kalbini Allah emniyet ve imanla doldurur. Bidat sahibini aşağılayan kimseyi Allah büyük korku gününde güvende kılar. Bidat sahibine yumuşak davranıp ona ikramda bulunan ve güler yüz gösteren kimse Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğini hafife almış olur. Kudai bunu Hasem-i İsnab'da rivayet etmiştir. Ebu Naim'in rivayeti şu şekilde. Kendisine Allah için buğz ederek, Bidat sahibinden yüzün çeviren kimsenin kalbini Allah emniyet ve iman ile doldurur. Kim bir bidat sahibinden sakındırırsa Allah onu kıyamet gününde büyük korkudan emin kılar. Bidat sahibine selam veren ve onu güler yüzle karşılayıp güler yüzle ona yönelen kimse Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğini hafife almıştır. Bunu Ebu Nuaym ve tarihinde Hatip Hasan Bir İsnad'da rivayet ediyorlar. Diğer bir rivayet şu şekilde. Kim kendisine buz ederek bidat sahibinden yüzünü çevirirse, Allah onun kalbini emniyet ve imanla doldurur. Kim bidat sahibini reddederse, Allah onu büyük korku gününde emin kılar. Kim bir bidat sahibine karşı yardım ederse, yani onun aleyhinde yardım ederse, yani onun reddedilmesine, bunun gibi şeylere yardım ederse, Allah onun cennette yüz derecesini yükseltir. Kim bir bidat sahibine selam verirse veya onu güler yüzle karşılar ya da onu sevindirecek şekilde yönelirse... Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e indirdiğini haffe almıştır. Bunu Herevi Zemmül Kelam'da, Hatip Muazzahu Evham'da Ebul fadl Ez Zühri hadis yüzünde i̇bn Ebil Müberret Cem Ucu Yuşit Tesakir Ala i̇bn Asakir'de ve daha başka muhaddisler rivayet etmişlerdir. i̇bn Sakir'in Asakir'in diğer lafzı şöyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki Kim bir bidat sahibini korkutursa Allah onun kalbini bereket ve iman ile doldurur. Kim bir bidat sahibini reddederse, Allah onu büyük korkudan emin kılar. Kim bir bidat sahibini aşağılarsa, Allah onun cennette bir derecesini yükseltir. Kim onunla karşılaştığında yumuşak davranır ve güler yüz gösterirse, Allah'ın Muhammed'e indirdiğini sallallahu aleyhi ve sellem almıştır. Evet, diğer bir tarikle yine şöyle geliyor İbn-i Ömer Kim bir bidat sahibinin yüzünü çevirirse, Allah onun cennette yüz derecesini yükseltir. Kim bir bidat sahibine selam verir ve güler yüzle onu rahatlatırsa Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiğini hafife almıştır. Evet, sünnette açıktan aleni bir şekilde günah işleyenlere karşı e, malum bir tavır var. E, fakat son zamanlarda maalesef e, bu konuda yani Allah için öfkelenen, Allah için e, hareket eden kimseler, işte üslupsuzluk veya buna benzer şeylerle suçlanıyor Ve evet üslupsuzluk beğenilmez, övülmez Fakat üslup nedir? Olması gereken üslup nedir? Çirkin üslup nedir? Yani bunun da güzelliğini ve çirkinliği biz ancak naslarla belirlemek zorundayız Naslara tabi olmak, ona uymak zorundayız Mesela Sefine radiyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nakışlarla süslenmiş bir eve girmezdi Sadece nakışlarla süslü yani suret, haram, bu haram olan şeyler de değil. Sadece süs, yani dünya süsü. İhtiyacı olmadığı halde mesela e, eskiden adetti çeyize dahil olarak vitrin yapılırdı. Vitrinin ayrıca işte böyle el işlemesi, bir sürü süsleri olurdu. Yani düşünün ki e, neredeyse her evde bulunan bu tip şeyler şayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam görse böyle bir eve girmeyecek. Çünkü hayatındayken bunu yapmıyordu zaten. Yani bu hadis bunu gösteriyor. Bunu İbn İbn Hakim, Ahmet İbn Mace, Ebu Daud ve Taberan rivayet ediyorlar. Evet. Bunu mesela e, geçtiğimiz senelerde bir yerde bir şeyden bahsettim. Hani akrabalardan birine evinde suretten dolayı uyardım. Çocuğunun mu, torunun mu ne sureti kaldırmadığı için ben o nevine gitmiyorum. Bunu bir şekilde herhangi bir vesileyle bir yerde söylediğimde bir sürü şeyler söylendi. Yani bu aleni bir haram. Yani hakkında tehditler bulunan bir haram. Bunu akrabalık bağını koparmak veya kardeşlik bağını koparmak gibi lanse etmek isteyenler oldu. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haram olan bir şeyden de değil. Yani büyük günah olan veya haram kılınan bir şeyden dolayı da değil. Dünyayı çağrıştıran bir sistem dolayı girmiyor eve. Kim buna üslupsuzluk diyorsa veya bağları koparmak gibi bir şey diyorsa, kendisinin bilakis sünnete nefsini arz etmesi ve ona göre şekillendirmesi lazım. Yani hepimizin öyle olması lazım. Bizim üsluba ve üslupsuzluğa vereceğimiz karar, kitap ve sünnete hakem kılarak olmalı. Ebu Salih Bey'l-Huşeni Radyalan'ta gelen rivayette bir adam, Parmağında altından bir yüzük olduğu halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindeki değnekli adamın eline vurdu. Sonra da adama gereken önemi göstermedi, yani yüz vermedi. Adam da yüzüvi çıkarıp attı. Bu bu şekliyle İbn-i Tahavi, Ahmet ve Nesai rivayet etmişler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh muhtemelen aynı kıssadan bahsediyor. Daha geniş bir şekliydi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh dedi ki bir adam parmağında altından bir yüzük olduğu halde Necran'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğü görünce adamdan yüz çevirdi. Adam da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir şey soramadı. Bunun üzerine adam hanımının yanına geri döndü ve ona durumu anlattı. Hanımı sende bir hal var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dön ve yüzüğü de at dedi. Adam gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girmek için izin istedi, ona izin verdi. Adam selam verdi, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'da selamı aldı. Adam, ey alan Resulü, benden niçin yüz çevirdin diye sordu. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam, sen bana parmağında ateşten bir kor tanesi olduğun halde geldin buyurdu. Adam, ey alan Resulü, o halde ben şu anda size pek çok ateş koru getirdim dedi. Zira adam Bahreyn Bahreyn'den süslü eşyalar getirmişti, yani takı tarzı, zekat malları gibi bu tip şeyler getirmişti. O halde pek çok ateş koru getirmeye Resulü dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğin şeyler bizden bir şeyi zenginleştirecek değildir ve bizim yanımızda harrenin taşlarından farksızdır. Fakat onlar dünya hayatının geçimliğidir buyurdu. Adam o halde asabın içerisinde bana mazeret beyan et ki senin herhangi bir şey sebebiyle bana kızdığını sanmasınlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkıp adama mazeret beyan etti ve aralarında geçen durumun yüzükle ilgili olduğunu bildirdi. Adam o halde yüzüğü neden yaptırayım? Yani hangi maddeden yaptırayım? dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demir, gümüş veya tunçtan buyurdu. i̇bn İbn Ahmed Ahmet ve Nesai sahibi isnatla rivayet etmişlerdir. Cabir bin Abdullah radiyallahu anhadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab radiyallahu anhâ Mekke'nin Fethi yılında muhassab vadisindeyken Kabe'ye varmasını, orada bulunan bütün suretlerin silinmesini emretti. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin içindeki bütün resimler silininceye kadar oraya girmemiştir. Bakın bu e, tamamen kudretle alakalı bir şey. Yani güç ile alakalı bir şey. Mekke dönemindeyken Allah Resulü Aleyhisselam bu suretler ve putlar Kabe'de mevcutken gidiyor orada ibadetini yapıyordu. Çünkü buna sadece kalbiyle buğz etme durumundaydı. Yani orada bir değişikliğe gücü yetmiyordu. Ama Mekke'nin fethinden sonra artık otorite kendisine geçmiş, yönetim kendisine geçmiş. Ee, ve burada yani artık el ile değiştirebileceği bir yerde Cabir radıyallahu anhu gönderiyor. Oradaki suretler tamamen silinmedikçe Kabe'ye girmiyor Allah'ın evi. Bizim e, bidatlar veya münker unsurlar içeren mekanlarla ilgili durumumuzda bununla alakalı. Yani biz eğer değiştirmeye gücümüz var ise burada bu tavrı koyarız. Ama öyle bir şeyimiz yoksa mesela devlet dairelerinde Atatürk resimleri var veya buna benzer şeyler var. Ve sen orada işini yapmak zorundasın. Yani bunu değiştirmeye gücün yok. Burada işte ben proteste diyorum, girmiyorum dersen, e, yani faydalı bir tepki olmaz bu. Sen kaybedersin ve e, lehine olacak şeyleri de kaybetmiş olursun. Ama bir Müslüman nevi, bir Müslüman nevi, ona nazın geçer, sözün geçer. Burada bu tavrı koyarsın, koyman gerekir. Emri i maruf nehiyeni münker babundandır. Bu güç yeten kısma giriyor. Dil ile, el ile neyse yapabileceğin şey. Bunlar fayda vermediği zaman bu sefer kalbe düşüyor iş. İşte asık surat veya yüz çevirme, bunun gibi mertebeler geliyor ondan sonra. Kumandanlardan birini bir kimse övmeye başlayınca Miktat bin Esvet Radyalan onun üzerine toprak atmaya başlamış ve Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem bize metdahların yüzüne toprak saçmamızı emretti demiştir meta yüze karşı aşırı bir şekilde öven kimse yani yağlayıp yalakalık yapan e, bu tip kimselere işte Allah Resulünün emretti bu diyerek al toprağa ona saçıyor. İbn Abbas radıyallahuna Arafat'ta cemaatin telbiye getirmediklerini görünce bunun sebebini sormuş. Halkın Muaviye'den korktukları için terbiye getirmediğini öğrenince hemen çadırından çıkmış ve lepek, Allahümme Lebeyk, onlar Ali radıyallahu anh'a kızgınlıklarından dolayı sünneti terk ediyorlar diye söylenmiştir. Muaviye radıyallahu anh halife, yani dönemin yöneticisi ve müminlerin emiri. Günümüzdeki münafık yöneticilerden de değil yani. Müminlerin emiri olmasına rağmen onun uyguladığı sünnete aykırı bir şeye karşı böyle bir tepki veriyor İbn Abbas anh. Yani yöneticilerin işte sırtına vurup malını alsa bile itaat et gibi emirlerinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu tip emirlerinde mesele kişinin kendi eee şeyiyle alakalı olan itaatidir. Mesela malıyla, kendi malıyla ilgili. Ama bu diniyle alakalı. Demek ki dinde böyle bir şey yok. Bu sebeple mesela Ebu Bekir ve Ömer radıyallanma gibi hem de Raşid talifelerin döneminde bile İbn Abbas radıyallahu anh'a itiraz etmiştir. Sünnet aykırı bir şey konmasına. Yine e, İmran bin Husayn radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh'ın e, bazı uygulamalarına, sünnet aykırı uygulamasına itiraz etmiştir. Bunun gibi şeyler olmuştur. Dinle alakalı olduğunda bildiğim bir sünnete muhalefet varsa... İşte yönetici böyle karar vermiştir diyerek buna uyulmaz. Şimdi bazı menheci bozuk kimseler, işte cinnisli cemaati gibi kimseler saçma sapan şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, işte biz insanlara muhalefet etmeyiz. Yani yöneticimiz Ramazan'ı belirlemek için eğer takvime uyuyorsa biz onlarla işte bayram yaparız. İnsanların bayram yaptığı zaman bayram yapın, Ramazan yaptığı zaman oruç tutun. Bu gibi hadis buraya getirerek böyle uyguluyorlar. Ya o dininle oynuyoruz. Veya Abdullah Yolcu'nun dediği gibi işte biz Diyanet'e uyarız iftar ve savur vakitlerinde. Bunlar bakın dinle oynamaktır. Adam senin malını alsa, mallarını aldığı zaman böyle itaat etmiyorlar. Halbuki Allah Resulü orada itaat emrediyor. Mallarını aldığı zaman bak Mısır'daki gibi işte Arap Baharı denilen ayaklanmalar gibi bu teşvik ediyorlar. diyor bunlar falan diye. Bunları teşvik ediyor. Bu gibi konularda da, yani dinleriyle ilgili konularda da zalim yöneticilerin zulmüne itaat ediyorlar. <gülüyor> yani Allah Resulü ne emrediyorsa tam tersini yapıyor bunlar. Bir de utanmadan selefi olduklarını söylüyorlar. Bunlar saptırıcı var. Bakın İbn Abbas radyalanma, Raşit halifeler zamanında bile sünnete aykırı gördüğü bir şeye uymamıştır. İbn-i Ömer radiyalanmanın azadlı cariyesi ona Medine'den gitmek istediğini, zamanın kötüleştiğini söyleyince İbn-i Ömer yerinde otur, aptal. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i eğer bir kimse Medine'nin şiddet ve sıkıntısına katlanırsa, kıyamet gününde ben ona şahit yahut şefaatçi olurum buyururken işittim demiştir. Bakın burada Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle bir tavsiyesine rağmen Medine'den çıkmak isteyen birisine aptal diyor İbn-i Ömer Yerinde oturur ey aptal. Evet. İbn Ömer radıyallanha oğlunun hanımını mescide göndermeyeceği ile ilgili sözü üzerine daha önce hiç kimseye söylemediği şekilde söymüştür. Burada işte lanet okuduğuna dair rivayetler var. Yani olay şu. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam hadisini aktarıyor. Hanımlarınızı gece mescide çıkmak istedikleri zaman onlara engel olmayın diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Bu oğlu İbn Ömer'in oğlu da ben göndermem diyor. Öyle deyince ben sana Allah Resulü'nün sözünü söylüyorum. Sen ne diyorsun diyor. Allah sana lanet etsin diyor. Bunun gibi beddualar yapıyor. Yani sünnete muhalefet karşısında böyle bir tepki veriyor. Birisi i̇bn Ömer radyalanmaya Ramazan'da teravihi imamın arkasında kılayım mı diye sordu. O da ona Kur'an okuyup okuyamadığını sordu. Adam evet yani okuyabiliyorum dedi. Öyleyse neden eşek gibi susuyorsun? Git evinde kıl dedi. Çünkü imamın arkasında olduğu zaman susup dinlemek zorunda ya. Yani gece namazını sesli okuyacak. Eşek gibi ne susuyorsun? Git evinde madem Kur'an okuyabiliyorsun, kendin kıl. Çünkü kişinin bu şekilde Kur'an'ı okuyarak mesela musafı da eline alabilir teravih namazında, gece namazında hatimle kılması çok daha üstündür. Umar bin Reybe, Bişir bin Mervan'ı cuma günü minberde ellerini kaldırarak dua ederken görünce Allah bu ellerin belasını versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde gördüm. İşaret parmağından başkasını kaldırmazdı dedi. Yani bu şekilde dua edilmesinin bidat olması sebebiyle, sonradan çıkma bir şey olması sebebiyle ona Allah bu ellerin belasını versin diyor. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Ebu Bekir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in taş atmayı yasakladığına dair bir hadisi anlatırken amcasının oğlu taşı almış ve bunu mu yasakladı diyerek atmış ve Ebu Bekir radıyallahu anh bunun üzerine dikkat et. Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden haber veriyor ve yasakladığını söylüyorum. Sen ise hala atıyorsun. Vallahi yaşadığım sürece artık seninle konuşmam demiştir. Bunu da Ahmet ve Müslim rivayet etmişlerdir. i̇bn Ömer radıyallahu anh hadis rivayet ederken orada bulunan bir kısaca sırtını dönerek oturmuş. O kısaca ellerini kaldırıp dua etmiş. i̇bn Ömer radıyallahu ise elini kaldırmamıştır. Yani hani böyle topluca dua etmeleri var ya, İbn-i Ömer anh buna icabet etmemiştir. İşte bu, e, bugünkülerin nazarında topluma muhalefet etmek, ayrılık çıkarmak böyle görülür. İbn-i Ömer anh bu fiiliyle muhalefet ediyor. Ve o kısaca da sırtını dönerek oturuyor. Yani protesto ediyor. Muaviye bin Ebi Süfyan, altın veya gümüşten yapılmış su kabını kendi ağırlığından daha fazlasıyla satınca, Ebu Derda radiyallahu anh, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. O böyle yapılmasını yasakladı. Ancak mislim misline satılmasına izin verir dedi. Muaviye ben bunda sakınca olduğunu sanmıyorum dedi. Ebu Terda bunun yaptığını kınayıp beni destekleyecek yok mu? Ben ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hadis rivayet ediyorum. O ise kendi görüşünü söylüyor. Ben senin bulunduğun yerde artık kalamam demiştir. Ve Şam'ı terk etmiştir. Evet bunu... İmam Malik ve İmam Şafii rivayet etmişlerdir. İbn Ömer radıyallanma Ebu Eyyub radıyallahu anı evine davet etti. Ebu Eyyub duvarda bir perde asılı olduğunu gördü. İbn Ömer "Duvara perde, yani duvar halısı gibi bir şey asma olsun da kadınlar bize galip geldi." deyince Ebu Eyyub "Bunu herkesten beklerdim de senden beklemezdim. Vallahi senin yemeğini yemeyeceğim." diyerek geri döndü. Yani böyle hususlarda kadınların Galebe e, çalması, bu da mazeret mi yani senin gibisinden diyerek. İm Mesud Radyalan bir evde suret görünce geri dönmüştür. Vali Mervan bin Hakem, sünnette olanın aksine olarak bayram namazında hutbeyi öne alınca, bayram namazından önce namaz kılınır, sonra hutbe yapılır. Fakat bu hutbeyi öne alıyor. Ebu Said Radyalan bunun sebebini sordu. Mervan bu durumun terk edildiğini söyleyince, yani önce namaz, sonra hutbe terk edildi, uygulama değiştirildi artık diyor. Ebu Said radıyallahu anh üç defa asla olmaz. Allah'a yemin ederim ki siz benim bildiğimden daha hayırlısını, yani bildiği sünnet, o sünnetten daha hayırlısını yapamazsınız diyerek oradan ayrılmıştır. Dikkat edin, bayram namazı farz bir namaz. Bundan dolayı orayı terk ediyor. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Ayşe radyalan ha kendisinin yanında kalan bir ailenin evinde tavla olduğunu öğrenince, eğer o tavlayı çıkarmazsanız ben sizi evimden kovacağım demiştir. Yani evinde misafir, demek ki konuşmaları arasında evlerinde tavla olduğundan bahsediyorlar. Bunun üzerine diyor ki, vallahi evinizden o tavlayı kaldırıp atmadıkça ben sizi eğer bunu yapmazsanız sizi evimden kovacağım, evimde kalmayın diyor. Ömer radıyallahu anh, Ebubekir radıyallahu anh kız kardeşini ölü ardından feryatla ağladığı için yanından uzaklaştırmıştır. Ömer radıyallahu anh bir adamın başında kedi derisinden bir şapka görünce onu alıp yırtmış ve ben bunu ancak leş olarak görüyorum demiştir. Leş yasaklanıyor biliyorsunuz. Belki de bu e, tabaklanma mantığından mıdır? Allah'u alem. Kedi derisi olduğuna göre tabağlanca kıldırılıyor ya. Tabaklanma kabul etmeyen bir şey olabilir veya tabaklanmamış olabilir. Huzeyfir radıyallahu anh medayindeyken Kendisine gümüş kapta su getiren birisinin elinden bardağı alıp sahibine fırlatmış ve bunu ilk defa yapmadım. Ben onu gümüş bardakla su vermekten yasaklamıştım. Fakat o vazgeçmedi demiş ve ilgili hadisi rivayet etmiştir. Allah Resulü gümüş ve altın kaplardan yasaklıyor biliyorsunuz. Adam demek bir sefer getirmiş, bunu uyarmış. Bak Allah Resulü bundan yasaklar diye. Sonraki bir gittiğinde tekrar gümüş kapla getirince alıyor o bardağı sahibine fırlatıyor i̇bn Ömer radyalarına kendisine gümüş kaplı su verilirse o kabı kırardı. Evet, sahabenin tavırları bu şekilde. Evet, bir bağıt daha işleyelim. Küfür sistemlerini destekleyenler, onlara meyledenlerdendir. Cahiliye toplumları, kralı ve sistemi eleştirdikleri için rasule ve hakka karşı çıkarak kralın ya da sistemin dinini savunmuşlardır. Baş edemeyecekleri kesin delillerle karşılarına çıkıldık, çıkıldığında onları hemen düzene bağlı yetkililere şikayet ederek bunlar senin dinine hakaret edip aşağılıyor. Dininiz, dinimizi değiştirmek istiyorlar. Yeryüzünde bozgunluk çıkarmak istiyorlar derler. Araf 127. ayetinde şöyle buyrulur. Firavun'un kavminden ileri gelenler ise Firavun'a şöyle demişlerdi. Musa ve kavmini yeryüzünde fesat çıkarmaları aynı zamanda onun da seni ve ilahlarını bırakmaz için bu yüzden mi serbest bıraklıyorsun? Firavun şöyle demişti. Bırakın beni Musa'yı öldüreyim. O Rabbine yalvara dursun. Ben dininizi değiştirmesinden yahut yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum. Mü'min 26. ayet. Muaz bin Cebel radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Dikkat edin. Kur'an ile yönetim birbirinden ayrılacaktır. Sizler Kur'an nerede olursa o tarafta yer alın. Üzerinize bazı idareciler gelecek... Onlara itaat ederseniz sizi saptırırlar. Karşı çıkarsanız sizi öldürürler. Dediler ki ey Allah'ın resulü o zamana ulaşırsak ne yapalım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsa aleyhisselam'ın asabının yaptığını yapın. Onlar testereyle biçildiler, dar ağaçlarına çekildiler. Allah'a itaat üzere ölmek, isyan üzere yaşamaktan iyidir. Evet bunu sahih gayri bir isnatta Taberani, e, Mücemü'l Kebir'de ve Mücemü's Sagir'de Ebu Naim Hilye'de, Şecer-i Emali'de rivayet etmişlerdir. Tabera'nın istinadında Yezid bin Merset, Muaz işitmemiştir. Diğer ravileri güvenilirdir. Yani bir ınkıta var burada. Ubade bin Samit radıyallahu anh'den şahidini El-Muhtare'de, İbnebi Şeybe, Musannef'de rivayet ediyor. Ebu Üreri radıyallahu anh'den İbnebi Şeybe, Ebu Berze radıyallahu de Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Yani tariklerin toplamıyla sahih olan bir rivayet bu. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yol tarif ediyor. Yani kendisinden sonra Kur'an ile yönetimin birbirinden ayrılacağını, zaten hilafetin 30 sene olduğunu, ondan sonra ısırıcı melikliğin, krallığın başlayacağını da bildirmişti. Sanki bu zamana işaret ediyor. Ondan sonra yönetim hep Kur'an'dan ayrı, Kur'an ve sünnetten ayrı bir şekilde devam ede gelmiş zaten malumunuz. İşler daha da sarpa sarmış, daha da kötüleşmiş. Müslümanların birliği bozulmuştur yani. Tek bir halife etrafında değillerdir o zamanlar. İşte böyle bir zamanda özellikle münafıkların veya isyankarların söz sahibi olduğu, hüküm sahibi olduğu bu zamanlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok açık bir e, tavsiyede bulunuyor. Eğer onlara itaat ederseniz sizi saptırırlar. Yani dininiz konusunda itaat etmeyin. Karşı çıkarsanız da sizi öldürürler. Bunu da emretmiyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Fakat ne yapalım yalan Resulü? İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapın. Yani onlar dinlerinden dönmediler. Dinlerinde sebat ettiler. Ayaklanmadılar da öldürülme pahasına dinlerinde ısrar ettiler. Yaşamaya çalıştılar. Allah Resulü bunu emrediyor. Sabır günleri var sizden sonra diyor ya zaten diğer bazı hadislerinde. Bunlar sabır zamanları. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste demokratik düzenlere oy vererek itaat edenler kafirlere benzer başlığını işleye çalışalım. Bugünlük burada bırakalım. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevatteke ve estağfurke ve tubideyk.